güzel yankı'mızla Çeleng İyi haftalar. Ben Çeleng Harici Sanat Programı'na hoş geldiniz. Gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getiriyorum size. Sıklıkla konuklarım oluyor tam da yerinden bize haberler veren. Bugünkü konuğum misal Adnan Yıldız. Şu anda Yeni Zelanda'da. Gecenin bir yarısı sanırım saat sabaha karşı iki canlı yayında bir telefon bağlantısıyla programımıza katılıyor. Adnan hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz seste gecikmeler yaşanabilir e, şimdiden dinleyicilerin affına sığınıyoruz bunun için. E, Adnan Yıldız benim çok uzun yıllardır da arkadaşım sanırım neredeyse 15 yıla yakın bir dostluğumuz var. Birlikte çeşitli sergi yayın ve sanat projelerine de çalıştık. Aslına bakacak olursanız çok farklı alanlarda konuşacak şeylerimiz olabilir ama programımızın formatı ve süresi gereği onun Yeni Zelanda'daki çalışmalarına odaklanacağız. Zira misal Adnan Yıldız tam iki yıldır yani 2014 yılının Kasım ayından beri Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki Art Space'in direktörlüğünü üstleniyor. Yani bu sanat kurumunun bütün sanat programının içeriğini oluşturuyor ve yönetiyor. Önümüzdeki yıl... Ortalarında da görevi yeni gelen bir direktöre teslim edecek. Hazır iki yıldır orada çalışmalarına devam ederken bize oldukça uzak gelen bu coğrafyada yani Yeni Zelanda'daki sanat ortamı hakkında Türkiye kökenli bir e, küratör ve direktör olarak Adnan Yıldız'ın oradaki çalışmaları hakkında konuşmak istedik. E, bizden önceki programda da sanat eleştirisi üzerine bir mülakat söz konusuydu bir Kısmına e, kulak misafirliği yapma fırsatım oldu. E, Adnan Yıldız'ın da bence en e, önemli alameti farikalarından biri hakikaten küratöryel, editöryel ya da sanat yönetimi ne getirdiği eleştirel e, bakış açısındaki doz. E, o yüzden çok mutluyum onunla geçmişte e, işbirliği yapmış olmaktan. Tam da biz bu e, mülakatı programladıktan sonra yani yaklaşık 2-3 hafta kadar önce aslında diyaloğa girmiştik. E, dün akşam Yeni Zelanda'dan e, kötü bir haberle e, medya e, çalkalandı. Maalesef hepimiz üzülerek Yeni Zelanda'daki deprem e, felaketini, doğal afetleri e, takip etmek durumunda kaldık. Hemen buradan başlamak istiyorum Adnan. E, sen Auckland'dasın anladığım kadarıyla dün akşam e, gerçekleştirdim. Gerçekleşen deprem e, adanın kuzey tarafında olmuş. Ama yine de nedir durum sanat dışı da olsa bize denk gelen diyeyim planlama da bize denk gelen bu doğal afetle ilgili neler paylaşmak istersin açık radyo dinleyicileriyle? Önce herkese merhaba diyorum. Biraz tabii gece geç saat burada. Dün gece de e, çok güzel bir gece geçirmedik. Çünkü Deniz Evlanda'da böyle bir deprem korkusu. Hayatın içinde çok böyle yer almayan bir korku. Çünkü hakikaten burada çok taraftan da rahat bir hayat var. Dünyanın birçok birçok yerine göre doğayla mücadelesi çok ayrı bir yer tutuyor kültürde. Ee, duyduğum kadarıyla Wellington'da, Nelson'da, Hamilton'da bir takım hasarlar meydana geldi. Buradan daha ciddi yaşandı. Ama bütün her yer sallandı. Yani. Herkes bunu farkındaydı. Tabii şey daha farklı bir ölçek. Daha farklı bir mücadele biçimi. Çünkü biz çok doğanın dışında bir hayat sürmüyoruz aslında. Yani ben mesela Bahçeli bir evde yaşıyorum falan. Hani birçok büyük şehre göre nazaran daha önlemleri olan bir ülke. Ama tabii Crash Church'ta yaşanan depremler büyük travma yaratmışlar. Ben hatta bu Program boyunca biraz yürümek istedim. Çünkü e, genelde yürürken düşünürüm. O yüzden biraz da böyle Türkiye'yi falan duyuyor olabilirsiniz. İstanbul Boğazı'na çok benzeyen bir yer var evime yakın, bir parka yakın. Oya doğru yürüyorum. Ya, İçine işte yakın bir manzaradan konuşuyorum. Sadece gece iki. Yani deprem burada hissedildi Çelenk. Hı hı. Ama buradaki önceki depremler, Christchurch'te daha önce yaşanan depremler o kadar e, travmatik e, deneyimler ki Hemen oraya ket vuruluyor. Hem medya hem de halk tamamıyla o günleri geri getiriyor. Yeni bir e, fay hattı olduğundan dolayı da aslında e, alışıkla ben çok şaşırarak görüyorum yani onların hayat tecrübelerini biz Hakikaten çok hazırlıksızız ya böyle doğal felaketlere. Halbuki biz yani biz de bir deprem bölgesinde var. yaşıyoruz. Yani bambaşka bir coğrafya ama orası da bir deprem fay hattı üzerinde. Biz de yani benzer e, deneyimlerden gelmemize rağmen... ...benzer travmaları geçirmiş olmamıza rağmen anlaşılan çok da ders alamıyoruz bütün bunlardan. Yani bir, bir de şöyle doğadan çok ayrı bir hayat sürmüyorlar. Çok doğayla iç içecekler. İşte evler bir iki katlı, herkesin bahçesi var. Hafta sonları mutlaka doğada geçiyor. Yani vakit geçirilen doğa da uysal bir doğa değil, uysallaştırılmış bir doğa değil. Yani işte plajlarda 5 metre dalgalardan bahsedebiliriz. Ruhal plaj yani. O kendisinden köpek balıklarından bahsedeceğiz. Yani biraz daha doğayla iç içe, daha hatta vahşi hayata yakın bir yer olduğu için de. Bir örnek vereyim İşte Yeni Zelanda'dayım Bir arkadaşımla yürüyorum Bana söylediği bir yer seçmek zorundayız Belli bir kıyıya gireceğiz Yukarıdan mı yayladan mı yürüyorum Yoksa kıydan mı kıyı biraz tehlikeli Sular yükselmişti Bana ilk söyledi, hangisini seçelim dedi Ben de, de yayladan yeri seçiyorum Hani boğulmayız gibi. Hani seçmek, seçmek dalgalarla baş etmeyelim Kafasındayım Bana hemen şey dedi Her gün koltuğun bir şey yapmayı dene <gülüyor> yani o günden beri ben hakikaten Yeni Zelanda'da olmaya çalışıyorum. Böyle bir kültür. O yüzden de benim ev arkadaşım, e, ailesi kraliç çalışsa, hakikaten çok korkardım dedim. Ailemden haber almasam bir gece verebilirdim. Sabah sordum, cheers mate, yani her şey yolunda bir taraftan da dedi. Daha rahatlar tabii yani. Bu yerden şey bir dinliyorsa çok iyi bilir. Ben buraya yalancı cennet diyorum. <gülüyor> Peki o zaman yani Yeni Zelanda'da tabii yine de hayat hayat kaybı e, söz konusu. Bu doğal afette, depremde sonrasında tsunami beklentisi de korku ve endişe yaratmış durumda. Dolayısıyla zarar gören tüm Yeni Zelanda halklarına buradan geçmiş olsun dileyelim. E, Adnan sen yaklaşık 10 yıldır Türkiye dışında yaşayıp çalışmalarını devam ettiriyorsun. Ee, ...Yeni Zelanda'dan önce de üç yıl Künsterhaus e, diye bir sanat kurumunun başındaydım Stuttgart'ta, Almanya'da. Dört, dört. Dört mü? O peki. De... 2011-2010'da evet hayatta ilk e, direktörlük yaptığım ilk sergi programı kurduğum... ...benim için hakikaten okul olan bir yer çok önemli Künsterhaus'ın okay. kariyerimde Şimdi de iki yılı aşkın süredir de hakikaten nedense Türkiye'ye bambaşka bir coğrafya gibi... <gülüyor> E, çınlayan her zaman Yeni Zelanda'dasın hakkında pek de bir şey kimsenin bilmediği e, senin sayende biraz öğrenmeye çalıştığımız geliş gidişlerinle bir ara gazetelere yazdığın yazılarla Radikal Gazetesi'nde yazıların çıkmıştı. E, biraz tanımaya çalıştığımız bir sanat ortamı ve bir coğrafya söz konusu. İki yıldır oradaki Auckland'daki Art Space'in sanat programlarını yapıyorsun ve yürütüyorsun oranın direktörüsün. ...bize neler aktarmak istersin... ...Yeni Zelanda, sanat ortamına dair... ...ve senin Art Space'te yapmaya çalıştıklarınla ilgili? Çok büyük bir soru. Hemandan bunu birkaç küçük parçaya bölüp... ...sana e, geri göndereyim. Birincisi, işte nasıl... Ta ...tarif edebilirim bu bağlamı Bağlam diyelim istersen buna. Pasifik... E, ...tabii ki ve... ...Güney Yarımkürede bulunmasından... ...tevekleri bize çok antipo... Dayan. yani... Her şey tersten, mevsimler, e, sezon, hayat tarzı da yani yılbaşını bir kumsalda mayore kutladığınızı düşünün. Böyle e, bakarsanız tabii kolonyel bir perspektifte ister istemez yanına koymak zorundasınız. Çünkü 1800'lerin ortalarından sonra İngilizler, Fransızlar yavaş yavaş kolonyal bir e, mobilizasyonla bu röyek değiştirmeye başlamışlar. İngilizler başarılı olmuşlar. Daha sonra oradaki yerli halkı özellikle 70'lerden sonraki hareketlerle o bilince o kimliğe geri dönme çağrısı ülkeyi dedi, iki dilli çalışan bir ülke haline getirmiş. Mağar'ı kültürü yerli halkın kültürü burada çok önemli. Tabi adalarla çevrili olduğu için de ciddi bir Pasifik ve Oşiniya diye de bir zamanlar e, Okyanusya diye de çevrilen işte Avustralya ya yakın olmasından kaynaklı da böyle bir kolonyal tarihle de cebellleşmeye müsait tabii Mağrı kültürünün derinliği ben buraya geldikten sonra e, tekrar öğrenciliğe döndüm çünkü ulusal e, servisler diye diye çevireceğim bir müzecilik e, programında müzede Mağrı e, bilgisi ve deneyimi adlı bir programı yazdım çünkü oradaki Mağrı değerlerini müze kavramına çevirmeye çalışıyorlar. Bu da eğer bir sanat kurumu yönetilseyseniz burada özellikle de devraldığınız kurum sizden önce beyaz ulusalcılıkla suçlanıyorsa yani çok beyaz, çok Avrupalı bir kökeni olmakla suçlanıyorsa ben gelir gelmez çoğulculuğu biraz daha çok kültürlülüğü öne çıkaran programla geldiğim için de bunu gerekli gördüm. Böyle bir kontekst. Peki, peki şunu... Yani şu, şunu sormak istiyorum. Yani bu çok önemli ki daha önce de kendi aramızda konuştuğumuz bir konu olduğu için biraz daha derinleştirmek isterim. Şimdi aslında senin çalıştığın art space özel bir kurum değil, değil mi? Yine de kamu kuruluşu olarak evet, nitelendirilebiliyor. Evet. evet. Ve karam amacı gütme tarafından. Tabii. Tabii tabii yönetim kurulları tarafından, üyeler tarafından, kamusal fonlar tarafından yürütülen bir konsensus. sonuçta tabii. bir toplumun, bir cemaatin, belli bir grubun Ee, emek verdiği bir kurum. Genel olarak Anglo-Sakson kültürlerde de gördüğümüz gibi yani onların Anglo-Sakson evet. kültürüne bağlı ve en büyük e, şikayetlerden ya eleştirilerden biri de şehirdeki çok kültürlüğü yansıtamaması veya erkek sanatçı profili dediğimiz mail artist. Ee, o Nike şapkalı gezen çocuklar var ya onlara çok farklı zergi yapmasıyla ünlü. Biraz eleştirel dozu yükselmişti ben geldiğimde. Ama ama Kimle, ama kesinlikle. senin çalışmakta olduğun kurumun ya da Yeni Zelanda'daki benzer kurumların sistematik olarak e, katılımcı ve çok kültürleştirecek bir çok, politikaları tabii. yok yok diye anlıyorum değil mi? Bu senin kişisel girişiminle. Yani Özellikle Avustralya'da bu daha tabii hastalık vaziyetinde. çünkü onlar hiç ba barışmamışlar bile bu tarihlerle ve o yüzden orada bu solgunlamıyordu bile yani en azından. Yeni Zelanda'da daha entelektüel e, Düşüncenin ön planda olduğu bir yer olması ve kültürel çeşitliliğin çok olmasından dolayı bu çok sorgulanıyor. Yaşadığımız şehir Oakland, hakikaten dünyanın en e, çok farklı kültürünü, dilini barındıran yerlerden biri. Yani neredeyse Londra kadar çeşitli sahip. Tabii ki scale o kadar, yani o kadar büyük bir şehir değil. Onun belki beşte biri, altıda biri büyüklükte bir şehir ama aynı çeşitliliği yansıtıyor. Eleştiri oradan da... E, Çok ilginç. Ben bunu biraz Türk serafsteki deneyimime de çok benzetiyorum çünkü şu tutkatsar katan bir göçmen konteksti, daha önce benden önce e, herhangi bir göçmen ya da Türkiye'li bir direkt olmamasından kaynaklı işlenmemiş bir takım meseleler vardı. Yani ben ne kadar katsam becindik politikalarından, onu bir şekilde e, program içinde çalışmak gerekiyor. O bir bağlam haline geliyor. Ona böyle eleştirel mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Biraz. Böyle bir kontekst, böyle bir bağlamda çalışıyoruz. Zaten Art space de kendini e, güncel sanat pratikleri, sergi yapımı ve eleştiri, eleştirel düşünce arasında böyle bir kesişme noktası olarak tanımlıyor. E, 2015'te hem... ben onlar için bir program hazırladım. Hı hı. O programla da onların temel fon kaynakçısı olan TNZ'e başvurduk ve 3 yıllık bir garanti aldık. Hı hı. Şimdi o 2020'ye kadar uzatıldı bizim aldığımız değerlendirme sonucu. Benim tarifim e, burayı bir kesişim noktası olarak tariflemek. Çünkü e, işimi sergi yapmak, hani kurumdaki bütün değişiklikler aynı zamanda şehirdeki sanatçı stüdyosu ve sanatçı araştırmasını da yansıtması gerekiyor. Ama bu ürünlerin, bu üretimin, bu araştırmanın da dünyanın diğer yerlerindeki kanallarla buluşması gerekiyor. O yüzden ben yerel ile evrensel arasında bir köprü gibi görüyorum artık her zaman. Peki neler, neler yaptın o zaman? Son iki yılın programından bize biraz e, özet geçebilir misin? Özellikle de bu çok kültürlülük daha katılımcılık. Belki konuyu Türkiye'ye de bağlayacak şekilde programın formatı veriyor. Onu da onu da konuşabiliriz. Çünkü Stuttgart'taki programından hatırlıyorum. Türkiye'den de sanatçılarla işbirliği yapılması söz konusu olmuştu. Tabii ki bu Stuttgart ya da Almanya kontekstinde çok daha... ...vurucuydu ama eminim... ...Yeni Zelanda'da da senin geçmişten beri... ...çalışmakta olduğun sanatçılara... ...ya da Türkiye'den beraberinde getirdiğin ...bir takım tartışma alanlarına da... ...yer vermen gündeme gelmiştir. Evet. Şöyle söyleyebilirim. Ee, yani insan tabii çalışma alanını... ...tariflemeden çalışmaya başlayamıyor. Benim buraya geldiğimde... hissettiğim en büyük içgüdüsel... ...rahatsızlık mekanın organizasyonuydu. Eee... İki yıl içinde de kuruma iki tane araştırma alanı kazandırarak ofisi tamamıyla taşıyarak ve mekanı bir bölük daha genişleterek öncelikle bir mimari yeniden tarif planı hazırladım. Bunu bir sanatçıyla iş birliği halinde yaptım ve üç seneye yayılan bir mimari dönüşüm projesi e, gerçekleştirdim. Bunun amacı e, daha önceki galeri formunun belli prezentasyon sunum Ve sergi imkanları dahilinden çıkamamasından dolayı kilitlenmişti. Yani mekan sadece e, çok kültürlü elverişli olmamaktan ya da işte başka kültürlerden sonra sergilememekten kendi kadar temel sorunlu olsa da aslında mekanın paylaşımı, mekanın organizasyonu ve mekanın mimari tanımıydı. Çünkü bir yer hakikaten davetkar değilse ve her kültüre açık değilse sadece belli bir kültüre açıksa o mekanın da tarifinin değişmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir zamanımızı aldı. Ama tabii benim için çok büyük bir deneyim oldu. Çünkü daha önce hiçbir restorasyon ya da mimari dönüşüm e, anlamında mimari yeniden tarifleme anlamında bir projeye dahil olmamıştım. Hani bir de genç bir yaş. Genelde müze kontratlarında deneyimleyebileceğin daha uzun vadeli kontratlarda deneyimleyeceğim bir deneyim. Ben o yüzden çok mutluyum. Genişimle beraber birkaç yönetim kurulu üyesinin istifasını <gülüyor> e, isteyip ve yani rica minnet... E, Mavi toplumundan bir sanatçının temsilci olarak bordo dair, yönetim kuruluna dahil olmasını istedim. Sanatçı sayısını ve kadın erkek eşitliği sayısını önce yönetim kurulunda şey, geçirdikten sonra artık yavaş yavaş zaten sadece kararları sizin vermeniz doğru olmuyor. Çünkü ben genelde çalıştığım kurumlarda beraber editleme, editörlü beraber yürütme, kararları beraber alma mekanizmalarını işletmeyi seviyorum. Yani Her şeyi ben kontrol etmeye çalışırsam, her şeyi ben yapmaya çalışırsam çok mutsuz bir hayatım oluyor. <gülüyor> çok yalnız bir hayatım <gülüyor> oluyor ve bitmiyor o işler bir türlü. Ama eğer o paydayı genişletirsek ve insanların katılımcılığını artırırsak, onların inisiyatif almasını güçlendirirsek. Ben yani bunu 6 yıldır test ettim, denedim. Güç istiyorsanız yalnızlaşmaya mahkum kalıyorsunuz. Eğer çok sesli, çoğulcu bir... E, yönetim anlayışıyla hareket ederseniz de size ait bir hayat, bir alan tarihlenebiliyor. O da bana gerekiyor. Yani söyleyebileceğim en önemli şey o konuda ben kaç kişinin ATP'ye geldiğiyle pek ilgilenmiyorum. Ama benim için oradaki hem kültürel anlamda hem de siyasi anlamda çeşitliliğin nasıl yansıdığı daha önemli. Nefis. Şey söyleyebilirim. hani Programdan biraz bahsedebilir misin dersen eee Daha önce yapmadıkları çok şey vardı yeni bir kültürler, yeni bir uluslararası kendilerini tabii bir marka gibi de bizden farklı belki de şimdi değil aslında. Çünkü bizde yeni Türkiye markasını yerleştirmeye çalışıyoruz ironik bir şekilde. Onlar da her şeyi Yeni Zelanda sereyağı, Yeni Zelanda sütü olarak bakıyorlar. Ve tabii ki bu kısa tarihin içinde bir tarihleme çabası da doğuyor. Yeni Zelanda sanatı da tariflenmeye çalışıyor çalışılıyor. Ben oralarda biraz daha mesafeli olmaya çalışıyorum. Çünkü benim için Fasisi'nin işte indikin ve yerli halkların diğer yerlerdeki yerli halkların da bugün Amerika'daki standing Rock şeyini takip ediyorsunuzdur. Yani evet. o yönde bir program geliştirmeye çalıştığım için biraz da bunlar sergiye dayalı şeyler. Yine son olarak ağırlık vererek belli araştırmaları getirebiliyorsunuz. Grup sergilerinde de ben özellikle bir İşte her sanatçıdan bir iş, de bir başlık anlamında değil. Daha çok o grup sergisinin ekonomi değiştirecek bir araştırma jeneratörü olarak kullanıp şehirdeki diğer alanlara yayılıp onlarla iş birlikleri geliştirip aslında kamusallığı ortaya çıkarmaya çalışıyor diyebilirim. Çok etkili olduğu anlamda. Yani mimarlar geldi, buradaki bir numaralı sorun ev. Evet. Çünkü emlak piyasası çok yüksek. Ada olmasından dolayı da hakikaten... İnsanlar evsiz yani garajlarında, arabalarında falan uyuyorlar. Bir Dramatik bir durum var Yeni Zelanda'da. Bu konu daha sonra hepimizin içinde bulunduğu muhtenileştirme mi diyorlar ona? Muhtenalaştırma. Muhtenalaştırma. Muhtenalaştırma konusu. Mesela hakikaten bizim olduğumuz caddenin üstünde, İstiklal Caddesi'ne 10 sene... E, Retrospektifli bakıyorum İstiklal Caddesi'ne Yani yaşadık ya 90'lardan 2000'lere, 2010'lara Gözümüzün önünde dönüşmüş İstiklal Caddesi Ben ona yakın bir şey başka bir forma, başka bir gözle Yine o kapitalin e, şiddetli e, dönüşümünü Burada çok gözlerinin önünde yaşıyorum Bütün bu konuların mekanı oldu, kendiliğinden oldu Sanatçılar getirdiler bu konuları, biz zorlamadı. O yüzden de aslında ben yine sana şunu söyleyebilirim tam hayal ettiğim gibi sanatçının kurduğu kurumların direktörü oluyorum kaderimde böyle bir şey yazıyor soğuk bir şekilde. <gülüyor> senin de i̇şte sanatçı, senin de sanatçı kökenli olmanın bunda bir etkisi var mı Adnan? Ben çünkü çok bağlantılı görüyorum açıkçası. Sen çok sanatçı, sanatçı odaklı, sanatçı odaklı programlar yapan bir yani yönetici bir ve kürötor ve olarak. sen de sanatçı kökenlisin. Biz seninle ilk tanıştığımızda zaten sanatçıdın. Ee, zamanımız birazcık sınırlı yaklaşık on dakikamız kaldı senin istediğin bir parçayı da ben programda çalmak isterim ee, biraz memleketten de sana selam Olsun Müslüm Gürses'ten tutamıyorum zamanı parçasını istedi misal Adnan Yıldız açık radyo dinleyicileri için. Kenan Doğulu'dan bildiğimiz bu parçayı hakikaten Müslüm Gürses inanılmaz yorumluyor. Bu parça arasından sonra Adnan'la hem Yeni Zelanda'da hem de Türkiye kökenli bir başka sanatçı Nilbar Güreş'le ta Bolivya'da katıldıkları Bienal'den bahsederek tamamlayacağız. Müzik arasından sonra devam ediyoruz Adnan. Gel Hiç yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu ki sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyah bulutlu pazartesi gel, ner bisil yeter. Aşka sulmedir, yüzmesen yeter. Şafak umgun Varför jag inte mår är det en bojon, är en läktsinnelse. Det är Çık radyodayız. Hariciden sanat programında Müslüm Gürses'ten bu parçayı konuğumuz Misal Adnan Yıldız seçti. Misal Adnan Yıldız şu anda Yeni Zelanda'da gecenin bir yarısı telefonla programımıza katılıyor. Yeni Zelanda'da Auckland Art Space'in direktörlüğünü üstleniyor. Önümüzdeki yıl görevi başkasına teslim edecek ama iki yılı aşkın süredir oranın programlarını yapıyor. Üstelik yaptığı programlar sadece Yeni Zelanda Zelanda'yla da sınırlı değil. Hemen konuyu oraya getirmek istiyorum. Yine Türkiye kökenli bir sanatçı Nilbar Güreş ile hem e, Art Space'te çeşitli programlar yürüttüler hem de 9. Bolivya C Art Bienali'ne katıldılar. E, geçtiğimiz günlerde kapandı bienal Yeni Zelanda'da bir sanatçı vardı Fiona Clark. Türkiye'den de Türkiye ve Viyana arasında çalışmaları devam ettiren Nilbar Güreş'in katılımını Misal Adnan Yıldız düzenlemişti. Adnan biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Bu sefer de bambaşka bir yer yani Yeni Zelanda'da çalışan Türkiye kökenli bir e, sanat yöneticisi ve küratörsün. Bolivya'da yine Türkiye'den ve Yeni Zelanda'dan birer sanatçıyla neler yapıyordunuz? Evet. Uh... Hayatım gizlisi diyelim Celenk Hanım burada. <gülüyor> şöyle oldu aslında hakikaten benim hiçbir sütüm yok burada. Kütleyenin küratörü 9. E, siyaset, işte Bolivya'nın La Paz kentinde yaklaşık 8 edisyondur daha çok Latin Amerika'ya odaklanan bir yine ay Joe Ken Sanchez'in e, küratörlüğünde e, biraz daha açılmaya karar verdi ve Danimarka'da tesadüf eseri bir başka bir sergi vesilesiyle gelen Joe bana. Ben Art gezdirdikten sonra ona bir tekim sorular sordum. Bunların başında da sergi yapma biçimimiz ve solo serginin programdaki önemi vardı. Daha sonra ben bir davet aldım onlardan. Bir Yenel'e ye katılır mısın diye. Şayet sadece ben değil Küba'dan Fransa'dan 5-6 tane daha küratör ve mimarın katılımıyla bir Yenel'i biraz daha genişletti. Yani sadece kendi seçkisinin olduğu alanlar değil, başka küratörlerin sergilerini de <gülüyor> sahiplendiği bir platform yaratmaya çalıştı. Benim aklıma hemen e, tabii ki Lepaz'daki Galena ailesi ve e, radikal feministler geldi. Çünkü biliyorum ve duymuştum ki onların oradaki çalışmaları Latin Amerika'da da e, son derece önemli yankılar uyandırdı. Zaten gelecek dokümentada da public programda kamusal programda bunu duyacaksınız. Yani ben çok heyecanlıyım orada yaşanan feminist ve Kuyur hareketlerden dolayı. Bu sene içinde ben 62 yaşında Yeni Zelanda'da yaşayan bir fotoğrafcının adeta yeniden keşfinin sürecine şahit oldum. Onunla beraber yaptığımız sergi Yeni Zelanda'da onu hakikaten yeniden tarifledi. 40 sene önce yaşadığı sansürden sonra biraz buradaki genel piyasaya düşmüş ama kendi aktivist e, kimliğiyle çalışmalarını sürdüren piyano aslında hem o sansürün yeniden tonu olarak açılması hem de bir ton başka nedenle çok ciddi bir şekilde gündeme geldi burada. O solo ivmeyi bir seçkiyle ve e, tartışmayla topladık. Bir taraftan da Nilbar'ın çizimleri çok uzun süredir desenleri beni meşgul ediyordu. Nilbar Güreş hakikaten gözü, kalbi ve aklıyla e, beni çok ilham aldı bir sanatçı ama aynı zamanda da coğrafya ile ilişkili olarak, dil ile ilişkili olarak Dönsel küsü değişikliği onun bir e, yakaladığı renk, doku. Işte belki Afrika'da ya da Trabzon'da, belki birden Brezilya'da karşınıza çıkabilecek bir sarının, bir kırmızının içindeki o kültürel doku formu bu çizimlerde de hiç gitmediği bir ülkeye dair başladı serüven beni çok çarptı. Daha önceki e, bir video işiyle beraber de hakikaten inanılmaz bir sergi gerçekleştirdi. İkisinin varlığı da aynı zamanda çok Ciddi bir katılım sağladı. Ben hala bir Yenal küratöründen sürekli WhatsApp'tan teşekkür alıyorum <gülüyor> ve gelecek siyaset içinde tartışmalar başladı orada. Ben çok mutluyum yaşanan süreçlerden dolayı. Biraz zor bir süreç geçirdik. Ee, yani hastalandı sonradan. zor şartlarda çalıştık. Sanki böyle bilirsen <gülüyor> gibi anlatır Moskova. Yani o tür bir deneyim oldu ama unutulmaz bir deneyim oldu. Bir taraftan da çok başka bir kültürel sonda cümlenizi kurmak zorunda kalıyorsunuz. Ama o cümle o kadar evrensel bir gramere bağlı olduğu için orada hayatta kalıyor. Onu yaşamak. Yani Yeni Zelanda'dan uçup Fiona ve Nilbari ilk defa iki sergiyi solo seviyede kurmak beni hakikaten mesleki anlamda bu sene çok sevindirdi. Zaten Art Space bu sene Kore'de de Gwangju Biyaneli'ne araştırmacı hı hı. olarak katılmıştı. Ben asistanımı öyle çıkarmak istedim. Çünkü hakikaten Ee, bir ekip çalışması. Ben Lefaz'a odaklanmıştım. John Mutambu'da bir sene Kore'de Gwanzhou'daki tartışmalara katıldım. Ben daha sonra onları yakaladım orada tekrar. Sergi Gion'la meselesiyle. <gülüyor> yani Adnan evet, çok çok teş çok Daha teşekkür ederim Biyenelere sana. Yıkıldık. Zaten Guanju Biennale'ni de e, hariçten sanat programında ele almıştık. Oraya katılan kurumlardan biri de Art Space hakikaten. E, Adnan çok teşekkür ederim. Maalesef e, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Aslında konuşacak hakikaten çok şeyimiz var. E, benim de neredeyse özellikle hiç konuşmamaya çalıştım ki sen zaten son derece derli toplu ve İnalımaz damıtılmış bir şekilde özetliyorsun her şeyi. Harichan Sanat programını bu haftalık burada kapatmak durumundayız. Misal Adnan Yıldız'a Yeni Zelanda'ya selam yollayarak önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Harichan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.